Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şükür kavuşturan Oktay, şükür. Şükür, şükür diyoruz. Hakan ee, şükür, şükür, şükür diyorsunuz. Belki de zamanında dedik şükürü ee, o yüzden Günaydın da diyoruz Günaydın bir kez daha Günaydın sevgili dinleyiciler Benim böyle kuyudan gibi mi geliyor sesim Kuyudan Kuyudan ama böyle orta orada böyle lezzetli kuyunun lezzetli bir yerinden geliyor gibi geliyor güzel hoş vallahi hoş Hakikaten Lezzetli mi peki? Yani mesela kuyuylu, kuyu deyince çünkü lezzet geliyor benim aklıma Kuyu kebabı gibi mi? Hmm. Onun gibi işte Öyle la, la, lezzetli dedim Öyle laletten değil Lezzetli Hoş İnsanın içinde hoş duygular uyandıran bir sesiniz var Oktay çok Bey'cim Hoş Çok teşekkür ederim Bin mukabele Çok teşekkür Bin ederim Bilmukabele diyen dilleriniz Estağfirullah Seval görmesin Estağfirullah Hakan şükür dil. dedin Fahir senin e, Ben demedim gün... ya yani şükür çok şükür dedik Yani <gülüyor> şükür kavuşturana ile başladık Ama Hakan Hayır, şükür Hayır bugün bayram değil seyren değil Salı bugün Evet. Niye şükür dedin? işte Hakan şükür konuşuyor. Maus tamam alacağım. Işte, şey, senin her gün bir küçük siyasetle ilgili haber verme e, akşam var. Gün şey bu hafta öyle başladık sevgili dinleyiciler dikkatli dinleyicilerimizin kulağının e, kıvrımından kaçmamıştır. E, o da bir... benzetme olarak çirkin bir benzetme Çok çirkin ve rahatsız edici de bir benzetmeydi. E, dün küçük bir haber verdin, öyle başladım. Küçük haber. Her gün küçük küçük, böyle siyaseten, böyle küçük küçük dokunmalarla. Senin o haberinden sonra da zaten sen onu haberleştirdikten sonra da, Fahir, istifalar geldi arkadaşlar. biliyorsun. istifalar geldi. E, seni Kime? arayan oldu mu? Beni arayan kimsecikler olmadı. <gülüyor> Demek ki yani... Senin haberleştirdiğin Demek ki benim gazeteciliğim, benim haberciliğim, daha doğrusu gazeteciliğim demeyelim. Ee, benim haberciliğim diyelim. Haber yapma anlayışım demek ki kabul görmedi bu ülkede. Demek ki gereken önemi ve ehemmiyeti... Ama yani şöyle haksızlık etme faal kendine. Ben şöyle bir senin haberciliğine bakıyorum. Bir sana bakıyorum, bir haberciliğine bakıyorum. Bir, bir sana bakıyorum, dönüyorum. Sonra tekrar kazana bakıyorum. Ne güzel kazak falan diyorum. Sonra kafam kırıştı. Sonra tekrar dönüyorum haberciliğine bakıyorum. Kendine gel Oktay diyerek. Oktay kazak mı habercilik mi? Burada net olmanı istiyorum artık. Vallahi hava durumuna bağlı. Çok gene kıvrak... Kulak kıvraklığında kıvrım, kıvrım kıvrım kıvraklığında şey yaptınız. <gülüyor> çok teşekkür ederim, Rica ederim. Ee, ben de yeni betimlemeler bulmaya de, çalışıyorum. Çok özür dilerim Faiz, e, betimlemelerini tabii ki haberleştirdiğin. Çünkü sen hayatı getiriyorsun Faiz. Estağfurullah, ya yani bir, bizim bizim sabah de, sabah o kadar şımarttık ki valla. İnsan hikayelerini getiriyorsun adeta. İnsan ya sonuçta hepimiz insan, hepimiz. İnsan değil miyiz? Hepimiz insanız ve sonrasında ne Pir, oluyor? Pirimat değiliz yani. Hepimiz pirimatız. Pirimat, i̇nsanız. Ondan sonra ne oldu? Dün Önce pirimat, evet. Geldi. Kimler? Hangi kimler istifa etti? Ee, dün bahsettik ya burada işte şeyin adaylığını açıklayan Mansur Yavaş'ın adaylığını, adaylığını yani Hayırlı olsun diyen e, Şükrü Bey miydi? Evet danışmanlığından bir istifa. Hemen senin haberinden sonra. Hemen hemen. Ee, bakalım bugün nelere gebe. Çünkü Hakan Şükür'ün e, partiden istifasını vereceksin. Uzun bir metinle beraber istifa etti. Metin açıklaması O metini de okumayalım ama herkes herhalde bir şey yapmıştır. Sen çünkü. nasıl çalkalayacaksan ülkeyi. Valla ben, ben niye artık... Mı, Ülke şey çalkalanmak istemiyor. Ülke artık durulmak istiyor Oktay. O zaman ben de bir haber vereyim musa. <gülüyor> ver, edersen. ver. Estağfurullah. Kış lastiği artık herkese zorunlu. O kadar mutlu oldum ki. O kadar mutlu oldum ki. Niye mutlu oluyorsun abi ya? Çünkü benim de lastikçi arkadaşlarım var. Onlar çok mutlu olmuştur. Ben de onlardan dolayısıyla çok mutlu oldum. Nerede olduğu önemli ama yani. 54 ilde çünkü zorunlu tutuluyor. E Antalya'da da, da olmasın yani. Yani Antalya, İzmir bunlar herhalde e, bu 54'ün dışındaki... Onlar kış. E, yani lastik kavramı onlara zaten. Acayip. Onlar için dört mevsim dediğin şey zaten öyle bir şey. 4 mevsim lastik dediğin. Hayır yani Ankara vesaire gibi yerlerde böyle kar yağdığı zaman... Hakikaten bir şey oluyordu. Biz de yani tamam biz kaza bela yapmıyorsunuz ama takmayan insanlar e, işte trafiği bir başka hale getiriyorlardı. E, kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. E, bir de şeyi yapıyorlardı o da bir hani bir son dakikaya bırakılıyor ya e, kış lastiği takılması. Evet. Lastiğim var ama illa bir kar düşsün diye bir beklenti oluyor. Ondan sonra herkes bir lastikçilere abanıyor çünkü benim lastikçi arkadaşlarım olduğu için. Bizim de var Fahir benim de lastikçi arkadaşlarım var. Benim de lastikçi arkadaşlarım var çok güzel ve sonuç olarak işte böyle bir hani ticari araçlara geldiğinde demiştim niye hususilere gelmiyor hususiye de gelmesi lazım hususiye de gelmesi lazım. Gelmiş hadi gözün aydın. Valla dualarımız kabul oldu hususiye de geldi. Bu kadar hususiye çok sevgilen bir tek varsın herhalde bu e, şeye. Onu da bilmiyorum. 77 derece cezası var takmayanlara. Güzel. 7 gün En geç 7 gün içerisinde kış lastiği takmaları gerektiği ifade edilmiş. Bu e, geçen bir kontrol yapmışlar. Taktın taktın. Ya şimdi mesela mi kardeş geldi İzmir'den. Evet. Arabalan geldi. Evet. Geldiğinde hava böyle değildi. Evet. Şimdi İzmir'e gidecek tekrar. Kusura bakmasın. Ne yapacak? Lastik alacak. E ne yapacak lastiği ya İzmir'de? 7 dereceden... Daha bir de Ankara'ya geldiğinde kullanır. Veya başka bir yere gider canım sürekli İzmir'de... Ne yapacak saldırır. bir de dört tane... Yaz Senede bir kere çıkma hakkı mı var kızcağızın? Erkek bir kere. ha <gülüyor> <gülüyor> Tamam pardon erkek. Ben iki saattir onu düşünüyorum. <gülüyor> Oy, kız mıydı acaba ya falan diyeyim. <gülüyor> ha ondan. Ufıyorlar. Tamam. Adam demek ki gitseniz kış olunca bir sürü yere gidemiyordu. Mesela afyona gidemiyordu adam ya. Bir kaymak yiyeyim bir sucuk yiyeyim dese afyona gidemiyordu. Neden kış yok? Ama şimdi gönül rahatlığıyla afyona gidebilir. Dilediği kadar ekmek kadayıfı yer. Yediği kadar öder. Döner. Bize anar. Hayır ne olacak sonra? Yaz ne olacak? Şehirler arası gidiyor. düşer durur üzerime. Teşekkür ederim. Ee, Pardon ya o ederim. kış lastiği seni yerine gönderiyorum. Teşekkür ediyorum çok sağ ol. Valla ben sevindim yani Çey gibi olmayayım Hadi da böyle e, Ne derler ona Piş serif gibi olmayayım insanlarda sabah Bir sabah, sabah tiksant canım. tiksanti yaratmayayım ama e, Valla ben sevindim yani Ayı yalan söyleyeyim 1 Aralık Gerçi, 1 Nisan 1 Aralık 1 Nisan Tarihlerimiz bunlardır ee, Kış lastiği takma zorunluluğu geldi Hadi bakalım Hayırlısı ve uğurlusu olsun Ne diyelim Yani e, her Durumu olan var olmayan var Gerçi işte ben biraz galiba ondan böyle yeni aldım ne? lastikleri. Öyle bir... sen de şimdi şey bir oturdu. İçime oturunca da galiba herkes de ondan böyle bir şey olsun istiyorum. Curve yapmıyorlar yalnız. genelinde lastik konusunda. Herkes kendi. Katalog Hay diye düşün. Senin de cebinden hayat çıkıyor. Hayat bir katalogdur diyorsun. Onun da cebinden Çıkandı çıkıyor da fark. Da katalog oluyor. Noterli sistemi olarak. Bu para çıldırtır bugün Milli Fiyango'nun. Ee, tabii kısa bir dönem kaldı iki hafta kaldığı tabii, zaman evet, yeteri itibariyle kadar o yeteri konular. kadar konuşulmadı bugün ön sayfada manşetlerden veriyorlar ee, Milli piyango'nun yılbaşı özel çeki vereceği 50 milyon lira hayalleri süslüyor neler yapabiliriz gene bakıyorum taksi şöyle. taksi taksi var mı var var 41 adet ticari taksi ha, alıyorsun nokta oh. rahat tamam, ol. rahatladım şu anda rahatladım aylık gelirinde kira gelirinde 205 bin lira. 4, 4, 4, taksi 4. artı kira gelir mi? Hatta ya yani, taksiler sen de bir de onları kiraya hepsine 41 tane ha, adam mi, desin. Kiraz. Ha taksinin tamam. kirası. Taksi adamı kiraya veriyorsun. Şoför tutuyorsun. 4.000 hmm. ee, 4'ün alıyorsun. Ondan sonra keyfine bak keyfi. Yani ne keyfi? Taksi keyfi. Taksi keyfi. Ondan sonra bakayım başka ne alıyormusun? Bu ne az... kadar veriyordu? 50 milyon mu? Ha? 50 milyon 50 mu? milyon veriyor. Ne kadarmış taksi fiyatları da şu başı olmasa... İstanbul'da 1.2 anla... milyon lira. Ankara'da fiyatlar tabii biraz daha ehven. Ee, ona göre siz de e, ilinizi seçip o ilde dilediğiniz kadar taksi alma şansına sahipsiniz. Mesela Adıyaman'da da daha uygun fiyata taksiler bulabilirsiniz. Tabii ki kış lastiği, yaz lastiği, dört mevsim bunlara... Bunlar da... Yaz lastiği diye bir Gerçi... şey yoktur. Dört mevsim diye bir şey vardır diye bir esnafın lafı var. Evet, evet. Bu arada Boğaz'da orta tempo şeylerden, yalılardan ona kaç tane? Üç tane orta tempo villa alabiliyorsun. Üç, villa tane, mi? üç yani, tane mi alabiliyorsun? Valla üç tane alıyorsun. Birine kim oturacak? Biraz bir, birinde az sen geldim otur, ona ya. Birinde, ben, birinde de ver bir hayırlı kime vereceksen. Şimdi ikimiz buradayız diye. ikimiz birer tane. Tabii bugün yayına gel kim geldiyse o alacak. Fire. Valla oktan. Benim şeyimi biliyorsun. Adalet e, anlayışımı biliyorsun. Senin, bu, bu binayla... senin adaletine ben kurban kim olayım Kim geldiyse onlar alacak. Bir evin villa olup olmadığına kim karar veriyor? Belediye herhalde. <gülüyor> Nasıl ya? Gidip yani gerekli şeyleri yaptırıp sen şu anda oturduğun evi villa mı da tüsüne sokabilir misin? Efendim neydi, binanız neydi? ne? Binanız ne? Villa. Kim diyor yani bu villa? Bu resmen villa falan diye böyle bir... Vallahi o bir kim, metrekaresi bir şeyi falan vardır yani. Yoksa ben de villa'da oturuyorum diyebilirim. Galiba villa için birinci şart etrafında hiçbir ne? yerine dokunmadan, hiçbir şey çarpmadan ya yani yan tarafta komşun olmayacak. Ne diyorsun Fire? Ne diyorsun? Ne şunu diyorum <gülüyor> ne diyor, işte yani. Ne diyorsun, ada gibi anladım. düşün. Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçası ya da tamam. villa da dört tarafı bahçeyle çevrili kara parçası. Ya Ama fire, şey olur mu ya? Yine... Bitişik nizam olmamasını anlatıyorsun O villaya anlatıyorsun girmez. Sen. O böyle gariban villası o. Çok hafif böyle aralıklı olan o, sitelerde de villalar var. Tam işte o. Bitişik o, o, o değil. En zavallı villa o yani. Bitişik Efendim biz böyle duvarları da ayırdık ama adam geçmiyor aradan ama çok güzel sesi kırıyorsun. Ya zavallı Yapaydın. veya mükemmel veya güçlü. O zavallı demedim. Değil. Gariban villası dedim. Neyse gariban veya güçlü veya mükemmel. Orası önemli değil. Villa deniyor mu? Deniyor. Yok. Gariban yani, villası villa desin. Ben bakıyorum. Biliyor. Buna da villa deniyorsa yani deyip. Ya o, o seni e, Kadir Şinastlı'nın Ali Cenab-ı'nın Müşkül Pesent değil mi Oktay? O Müşkül villa olarak kabul ediliyor mu edilmiyor mu? tam bilmiyorum işte, Onu bilmiyorum kim ediyor. E, yalı? Bay yalı peki? Yalı da galiba onda bir şey olması lazım. Şu gayrimeşgul içinden hiç anlamıyoruz ya. Gayrimeşgul de varsa ya yani bilmiyorum bunun kriterleri var mı? Ne, Vardır, ne, tabii, ne, ne deniyor? Mesela ters dubleks onu biliyorum. Ters dubleksi ben de biliyorum evet. Böyle giriyorsunuz sevgili dinleyiciler. Alt kata inliyorsanız, yani üst kattan girip alt kata iniyorsanız, o zaman biz buna ters, ters duplex, duplex diyoruz. Mesela duplex, duplex denir, tubeless'tır aslında o dairenin doğrusu. Yani evet. Tubeless. O da lastik dünyasında Mesela, bir şeydir. Üste üst, çıkarsan duplex olur. Ay neler neler biliyor Onları bayılıyor. biliyorum. Mesela kot altı var. Kot altı var. Kotta var. Girişte kot altı, arkada üçüncü kat. Ondan Mesela, sonra. Ne teras var. Bir teras var ne asma teras, asma kat var, dublex teras var, o da var. <gülüyor> asma terası da çok güzel bak ev şekliymiş ya. Eviniz böyle asma, asma, asma teras. gibi ama teras aslında. Çok güzelmiş şu ben şeyi bir araştırayım bir fayda. Araştır, bir araştır. Bugün bir bakın paracıklarınızı ona göre hesaplayın. Ee, yani gideceğiz ondan sonra villa diye bir değişik e, normal şey alacağız. Yanlışlık olacak. Daire alacağız. Ebay sizin bu aldığınız. Villa değil ki diye sonra canımız sıkılacak. Hayır sağda solda mahcup olacağız. Ben ona üzülüyorum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 17 Aralık 2013 Salı Şurgun Şurasında seneyi bitirmemize az kaldı. Seneyi devremizde yeni yılda yeni umutlarla yepyeni bir aşk yepyeni bir şevkle yani hayata karşı en azından. Ee, hareket edeceğimize ...Oktay Bey namusunuz ve şerifesinizsiz and içerim teşekkür ediyorum çok sağ ol. Dikkat ettiysen sormanı bile beklemedim Faizel ben zaten and içecektim <gülüyor> tam tam bugün bu saatte and içecektim İki kelime daha fazla söylediğin için şey oldu. Sorunun bitmesini bekleyemedi. Teşekkür ederim, çok sağ ol, çok sağ ol. Çok ee... sağ ol. Eh, muhterem, söyle bakalım ne var programımızda? Şöyle söyleyeyim. Bu saatte bizleri, de, ve... bizi bırak. Dinleyicilerimiz neler bekliyor? Onlara bir muştumuz var mı? Bir hediyemiz var mı? Bir onların içinde bir kıvılcım çakacak ya Olmaz da onların bize çakmasına neden olacak bir şey var mı? Olmaz mı Fahir ya? Olmaz mı? Ee, kurallar çekildi biliyorsun. Aa evet kurallar. Ne kuralları? Gönüllerden geçen rakip deniyor Chelsea için. Ay. Ha şey evet Galatasaray rakibi Chelsea oldu rakibi Chelsea oldu. Ondan sonra Chelsea'nin şeyi Mourinho mu? Mourinho Mourinho. Öyle mi? Teknik direktörü o mu? Mourinho Mourinho bulunmaz eşin diye çok güzel bir Chelsea türküsü var. Hı -hı. Mourinho Mourinho bulunmaz eşin. Hatırlayamadım ya. O da güzel. Chelsea bölgesinin çok hoş bir yöresel ezgileri. Hoş, hoş bir türkü. Ee, Trabzon'a Juventus çıktı. Juventus fix, evet. fix zaten Juventus fix. Ondan sonra onlar düşünsün. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Yani Juventus'ta içimiz rahat. O konuda biliyoruz. Juventus. Bildiğimiz Juventus. Bildiğimiz Juventus. Chelsea. On. Kapalı kutu. Kapalı kutu Chelsea. İşte o Chelsea'yi bakacağız. Chelsea'yi de biliyoruz. Drogba'dan biliyoruz. Drogba'nın eski takımı eski Chelsea. Eski takımı doğru. Eski takımı. Ondan sonra cıma. en güzel kariyerinin, en parlak dönemlerini yaşadığı. Chelsea'nin Chelsea olduğu zamanlardan. Ee, hoş bir dönemdi. Onu da sayın, alacağız içeriden. Sayın Başkan da Chelsea'nin ismini kağıda yazmıştı dedi. Chelsea ile eşleşmek istiyormuş. Zaten Galatasaray Kulübü yöneticileri. Kağıda yazma. adresi. bir şey istediğin zaman kağıda yazıyorsun. Kağıda yazıyorsun pahiş. ama işte o Man şey kaldı. Man en son maçta bir Ben onu bir anlamadım ya. Yani. O bir kağıt düşmüş falan bir gördüm. İşte Burak vermiş 4-1 4-1 oynayacaksınız diye. Tamam e. Ee? Ondan sonra Burak da tamam deyip kafaya yazdım deyip onu çünkü short'un cebi yok ki muhterem. Kağıda almış, yere mi atmış kağıdı? Sonra kağıda bakıp Yoksa böyle Yoksa düşmüş mu kağıt? 60 herhalde bilmiyorum ben orada değilim şimdi kimseni de zan altında bırakmayayım. <gülüyor> o da doğru. Attıysa Burak'ın ayıbı. Atmadıysa düştüyse kimsenin günahı yok. Ne yazıyormuş peki kağıtta o kağıt görüntülendi falan diye böyle i̇şte bir şey. İşte o kağıt görüntülendi dün gazetelerde vardı. Ayıp bir şey mi yazıyormuş? Rakip Yo. takımı gidin şunu şöyle yapın bunu zaten. Bele bele edeceksiniz falan diye falan. falan diye. Zaten şey. kim ki onlar falan böyle. Müfürlü müfürlü bir şey mi yazıyormuş? Yok yok yani? işte Galatasarayları gaza getirici. Yersiniz koçum siz onlar kim ki? Ondan sonra sizin tırnağınız bile olmazlar. Onlar futbol mu oynuyor? Siz futbol oynuyorsanız onların oynadığı ne? Başka bir şey. He, o Ondan da görüntülence sonra... olay oldu. Tamam. Ondan sonra... O, yok çok da olay olmadı bilmiyorum yani. o Ne olay? Çünkü ben sonuçta... Bir iki kere gördüm. Kağıt Okudum mı? da. Okuduğumu da genelde anlarım Fahir. Genelde? Yani, genelde. %30-40 oranında %40 anlarım yani. Yani senin en başarılı olduğun o Türkçe'de okuduğunu anladığımızın anlama... köşede ilgisiydi. Evet, benim oydu. Yani aritmatik zayıftı. Okuduğunu anlama yüksekti. Valla öyle. Ee, vallahi güzel bir kura diyor herkes. Güzel bir kura, hayırlısı olsun. Vallahi bakacağız. Türk futbolu bundan sonra bakacağız. Türk futbolunda bundan sonra bakacağız. Gönül isterdi ki e, Türk futbolunda çok güzel bir şekilde bakalım ama bak bakılamıyor, baktırılmıyor, olmuyor, oldurulmuyor. Doğru diyorsun. Dinleyicilerimizden e, Nüket Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ne diyor Nüket Hanım? Yalı demiş. İstanbul Boğazı. Yalı, i̇ki nokta üst üste. İki yakasına dağılmış. Denize sıfır. Genelde iki. Bazen de 3 katlı olabilen konutlara verilen addır. Mete var mı? Valla İstanbul bildiğinde. Boğazı demiş. Müket hanım çok teşekkür ederiz bilgi bizimle paylaştığınız için. Ama ama şeyde de olur mesela atıyorum. Ayıptır söylemesi Çanakkale Boğazı da bir boğaz. E var tabii canım. Çanakkale başka... Boğazı'nda da sıfır bir böyle oraya o da yalı olmuyor mu yani? Ka İzmir'de de yalı. İzmir'de yalı diye Galiba şey var ya bölge sıfır. var yalı diye. Hanım asansör diye bölgede var. İzmirler her şeyden <gülüyor> etkilenmiş. Hayır, asansör yoldaki evlerin tamamıydı. Şey ne vardı Oktay? Neydi o? Teleferik. Teleferik. Bir de Kadife Kale var yani. yeni İzmir. bildiğim yerler buralar. Bir de saat kulesi. Teknolojiye ve böyle yeni icatlara karşı İzmir'in bu güzel yaklaşımı. Hemen o. İlk zamanlar çok eski. Fırızga in... diye yer var mı İzmir'de? İzmir'de fırızga diye bir var. Küçük Aslında mü? Kısa süre gelmiyor. kaldı. Kısa süre kaldı ya. Geçti mi sonra? Sonra geçti tabii. Çıtıt diye şey var. İlk çıt çıt çıktığı zaman 3-4 bin yıl önce falan olan bir hadise bu. Tabii. Zaman içinde ismi değişmiş olabilir. Onu da bilmiyoruz ama öyle bir şey var ya yani. etkileniyor insan etkilenir etkilendiğini de diyorum sana yalı yalı diye sen Muhit var çok da güzel yerdir ha. hala ölüm bilmiyorum ama muhakkak ki bir yalıdan şey yapmıştır yani denize sıfır olması şart hoş evet İstanbul Boğazı demiş ama bir fikir veriyor 2 yakada olması lazım denize sıfır olması bunlar nesne olması kıymetlisi olması lazım. şey mi oluyor yani şu yakadakiler daha kıymetli bu yakad bu yakadakiler daha kıymetsiz gibi bir şey var mı? Yani doğu, doğuya ben bakan tabii daha kıymetli. Sana fayir. soruyormuş gibi oluyorum ama Niket Hanıma sanki soruyormuş gibi oluyorum. Sanki yalı sahibiyim gibi ama yine Ay, de yorum yapıyorum. Ben bir Çalar tabii ya yalısı olan dinleyicimiz çoktur bizim ben sana söylediğim. Muhakkak ki şüphesiz ki. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Ya ismini vermiyim de Yine Bayr Farad demek. Estağfurullah canım olur mu <gülüyor> ne herif diye kişi kimmiş size? <gülüyor> Fark etme canım lütfen. O kadar de, alıngan değilim diyorsunuz. Var mı yalınız? İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz bize biraz bilgi verecek. Ya yalı İzmir pasaporttan arıyorum bu arada. Ha pasaport var ya pasaportuna evet, atladık ya o da çok etkilenen İzmir'ini etkilendiği muhitlerden biriz. Evet efendim yalı aslında sadece su kıyısı demektir. Yani kelime anlamı itibariyle hani evet. herhangi bir suyun kıyısındaki eve yalı denir zaten. Yani ben, ben ufacık böyle 15 metre karelik de olsa yalıma gidelim diyebiliriz. Yani öyle. Arkadaşlar biriler, hafta e sonu e yalımda parti. Doğru veriyorum. mesela bir tez yalısı var. Değil mi? Tabii ki. Yani illa boğazda olacak, denizde olacak falan değil. Göl kıyısı, nehir kıyısı, hatta çay elinden öteyi yalı yalı gidilebiliyor farkındaysanız. Aa, onu doğru. Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan. Madem şarkılara girdik, şu anda benim aklıma Yalı Çapkını geldi. İsmini vermek ee, istemeyen dinleyicimiz. Yalı Çapkını'nı nasıl geldi? açıklayacaksınız? Niye geldi şimdi bizim? Yalı Çapkın hoş bir kuştur ya. Hoş bir kuş, kuş değil, o da. Hani söyleyeni Silem böyle düşündükçe sabah sabah... Niye canım? Hayır yani yalıdan giderken yalı çapkını da e, olmazsa da olmaz bir kuş türümüzdür yani. O da hep evet. su kenarlarında gezer. Hayır su diyorsunuz su yeterli de diyorsunuz yani. Yani çapkınlık alanı belli. Her canlıda bir faunası var. Şeyi var yani icabında. Çok teşekkür ederiz. Azizlik verdiğiniz azizlik bir yani. yerden dolayı. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz onunla kesti icabında diyerek... Anladın mı diyor. O zaman iyi teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ ol. Pasaporta selam diyoruz. Tamam. tamam. Sağ ol. Tamam, tamam kal. dedi. En sonunda hani tamam, tamamını kesmiş gibi olmayalım. Pasaporta selam. Programa devam diyoruz. Diyoruz ve yalı çarpkını ile devam ediyor programımız. İyi, o zaman hmm, orta tempo. Ben sana bir orta tempo şarkı çalayım mı istersen. Hani çal, çal ya tabi. Hep yarım kalıyor konuları. ama tane çal. İyi güzel. Ee, Yo yarım kalmasın o zaman. Bir Bitirelim orta mi? tempo kısa bir şarkı çalalım kısa veya uzun fark etmez, tek o bir zaman şarkı o zaman Stevie Wonder sevenler ekran aa, başına isn't she lovely o mu bakayım o değil, değil olsun canım. bu da güzel free free modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar aa, aa. Ay, şarkının bitmiş o aa bitmiş ha bitmiş Ay oktay sen miydin bendim o ya hiç fark etmedin değil mi Şarkı'nın Abi gittinini? hiç fark etmedim ya ben bir de Neden? diyorum ne kadar. Çünkü aynısını yapmışsın. Cevap belli. Ben çünkü hiç yoktum bu aynısı tamamen Oktay'a ait. Onu da bir kez daha ha hafızalanıza kazıyalım. Ee, ne oldu? Dün bir bakalım ülkemizde tabii ki Hakan Şükür'ün istifası konuşuldu bir taraftan. Mansur Yavaş'ın... Bu arada bütçe seç... görüşmeleri devam ediyor ya Fahir. Siyaset... ne bütçeymiş arkadaş. Hiç bütçeyle ilgili bir şey duydun mu? Bütçeyle ilgili ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Öyle bu şey yani böyle çok hoyratça harcamayacağız. O şekil. Ama tabii Umaymış ki şeyden bütçe de... bütçe görüşmelerinde bunlar mı konuşuluyor ya? Valla ben böyle çok şey yapmayalım ya böyle çok böyle gereksiz yere harcama yapıyoruz. Bir de harcadıklarımızı yazalım diye bir şey duydum ben bütçe görüşmelerinde. Çünkü Sen yine, ne, ne dedi? Yani? Yekün tutuyor falan diye bir şey dedi birisi. Yekün. Yekün tutuyor hepsi. Yekün ve küsürlü anlaşılmayan ifadeler. <gülüyor> Küsüratlı. Yekün tutar. Yekün. Sen yine iyi duymuş yapma faiz. Vallahi yekün yapma. tutar, yekün tutar. <gülüyor> sen yine iyi duymuşsun ya parayla ilgili falan. Benim hep okuduğum şeyler bütçe yani tabii özellikle mi, ne sen konuşuldu gündemleri falan filan araştırdım yani. Şimdi bilmiyor değilim ama yani e, özellikle şöyle bir gazetelere baktığın zaman hep küfürleşme. Bütçe dışında her şey. Bir yine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek <gülüyor> konuştu. bir en başta akılda o. o hani işçi maaşıyla kaç tane, memur maaşıyla ne kadar yumurta alınabiliyor hesabını verdi ya. He. Yumurta. Yumurta ama lezzetli yumurta kaç tane alınıyor onu söylesinler. Şimdi markasını veremeyeceğim. Organik yumurtadan kaç tane alındığını söylesinler. Ben fitim. Fit. Oktay tamam fit değilim tamam. Tamam peki tamam, özür dilerim. Bir. Alan, alan var alamayan var. Laf, geri aldım. Ya, lezzetli yumurta. Hayır canım yumurta. demiyorum böyle yumurta çünkü değişiyor yani. İşte 15 kuruşa da yumurta var 25 kuruşa da yumurta var. O da var. doğru biraz farklı Bir 1 liraya yumurta da yumurta var ya. işte onun için diyorum. Large'ı var, medium'u var, x-large'ı var değil mi? Bunun tuple sarılısı olanı var falanı var falanı tuple var falanı yani. var. Tuple sarısılı var mı tuple sarısı? Aa, tabii canım tuple sarısı. Dubleks yumurta Bunda, diye geçer ama. Duble sarılından vazgeçmem okunur. diyenlere e, var yani. Her her türlü zevke var. mı tuble sarı diye yumurtaya marke, canım, marketlerde? Marketler, bakkallarda marketlerde. Var mı duble? Ben hiç görmedim duble sarılı yumurtta. Demek ki dikkat et. Sen rejimdesin. Ne tuble sarısı Oktay? <gülüyor> Senin bu duble sarının uzağından yakınından geçmemeliyiz. Geçen Çünkü biri şey dedi zaten. Karataycı değilsin. Karataycı olsan sarı değil. Double double gezerdin yani. Geçen bir dükkanımıza gelen misafirlerimizden biri iki kişi konuşuyorlardı dışarıda. Hmm. Ee, şeye gidiyormuş. Spora gidiyormuş. Hmm. Hocası varmış. Hocası 12 tane yumurta yemesini söylüyormuş günde. Doğrudur. Beyazı falandır o. Biliyorsun benim de akıl hocam bugünlerde diyetisyenim Esra Hanım ya. Evet. Ne hocalar var dedim ya kendi kendime düşünüp o adama bakıp 12 şöyle. 12 yumurta bakayım. yedi. 12 dedi. yumurta diyen hoca da var. Esra Hanım gibi. Bir yumurta Esra o da anda. sembolik canım yani. Hiç sembolik. yumurta yiyor musunuz da evet diyebilmek için. Sonuçta sağa sola giden bir adam olduğum için Mahcup ben mesela... düşmemen lazım. Radyoya geliyorum, dükkana gidiyorum falan filan. Oralarda ezilmeyeyim diye Tabii verdim bir yumurta. Vallahi doğru, valla doğru. Hafif Biz de, de seni yumurta ezdetmeyiz. Kokusu. Yani herkes yumurta kokarken, yumurta yumurta kokarken... Senin böyle yumurta kokmaman... Bir kere yani nasıl kurt sürülerinde oluyor biliyorsun. Ne oluyor? Ya Mesela kurt gidiyor böyle bir avlanıyor bir şey yapıyor. Ondan sonra bir yerlerde debeleniyorlar ya böyle kokusuz şey olunca başka şey olunca böyle bir şey parçalıyorlar o kurdu. Hmm. Biz de seni parçalarız hmm. diye. Hmm, Aynı sistem... Şey yapmadım. Ya sistem öyle bir şey. Ben de şimdi o belgeseli yarı uykulu seyrettim Oktay. <gülüyor> şimdi yarı uykulu seyredince de tam hakim olamıyorum. <gülüyor> Yalan bir yanlış. Şey yapıyor yani. yani bizi burada dinleyen dinleyicilerimizi bir gün av haline getirmek istemediğin için çok ayrıntı vermiyorsun. Yani şöyle bir şey var bildiğim. Kurt gidiyor bir şey alıyor yiyor da sürüsüne döndüğü zaman üstündeki kokudan bunu böyle şey zannetmesinler diye başka bir şeye mi beleniyor? Bir şey yapıyor. Bir şeylere beleniyor. Öyle bir durumu var. Yani... Anlamadım daha ama tahmin ediyorum yani anlarım herhalde bir gün. Yani şey yapmasınlar diye, garipsemesinler diye. Öyle bir şey var. Veteriner. Yani dışarıda yiyip gelen... Hiçbir şey yemedim ya dışarıda diyen bir kurtun ha, nasıl sürü abi? içindeki dram mı? E, aynen öyle leş gibi soğan kokuyorsun, kokuyorsun abi. Kokuyorsun abi et kokuyorsun falan diye. Aynen onun da cezası bizdeki gibi tavır olmuyor kurt sürüsünde. Onu bir şey yapıyorlar. Avlanana tavır yapıyorlar mıdır acaba ya sürülerde? Kendi başına avlanana tavır yapılır. Yani bize o niye biz getirmedi da... falan diye bir tavır teknolojisi var mıdır ki? İşte ne, nerede yaşadığına bağlı. Hangi? Sürüde. Sürüde yaşıyorsun. Kurt sürüsü. Bak mesela sırtlanlar sürüyle, sürü mü yaşıyorlar? O da sürü, o da sürü. Sırtlarında kesin vardır tavır. Ben yani bir tipine bakınca. Bütün sırtlanları da sen altında bırak, bırakmak bırak, istemiyorum bırak, ama. Bırak ne olursa sen sanki. biliyorsun yani bugüne kadar 9 veya 11 tane sırtlan tanıdım. Hiçbiri birbirinden Hiçbirini birbirinden bana güven vermedi. Doğru. Açıkçası. Ya sırtlan yani... hep şeyden kaybediyor. Doğru. Yani bir yani bazı insanlar da tipinden kaybeder ya. sırtlan Yo, da tipinden değil. Ne tipsiz hayvanlar var hastası olduğunuzda. Yok ya o ses çığlık falan filan. Hep o öyle ön yargı o sırtlan. Zürafanın tipi çok mu düzgün mesela Fahir? Ben mesela hiç haz etmiyorum zürafadan artık. Eskiden bayılım Sayılırdım. Ama işte zürafa var, zürafa var. Yani, yani bir kere tipini tabii, göremiyorsun. Haz mi, haz mi o endişeyle bakıyorsun hayvana. Gör, Görülmüyor ki. Ama su içerken gördüm zaten yeter. O bacakları öyle... Yani ne yapıyorsun? Kendini şekilden şekile... Bir su içeceğim diye bir insan... Yani bir insan demeyeyim. Bir canlı kendini bu hale düşürmesin ya. Vallahi billahi yani... O ne bacaklar? O canım zarif bacaklar. O çarpık hali ön tarafı bir iniyor Oktay. Hmm. Yani böyle... Biliyorum. iyi bilirim canım zürafa alır. Mesela kurtları çok bilmem ama zürafa Neyse, alır Neyse konuyu da hakkında... atmayayım ben. Sırtlanları sen sevmiyordun. Sürü halinde yaşıyorsak dedin. Sürü halinde yaşayan hayvan mesela tek başına gidiyor da mesela avlandı geldi dışarıda yemiş gibi bir şey oluyor ya o. Oluyor abi. Yani getirmediği ben... için avlanıp getiredebilir yani. Gerçi o insanlara özgü bir şey mi onu bilmiyorum da. Ya da beraber avlanmaya gidebilir. Neresinde getirecek Oktay? Neresinde getirecek? E, Bagaja mı koyacak Beğlenmeye arabanı? Belenmeyi biliyor abi onun kafası çalışıyor o kadar. Getirsin ağzıyla sürüsün. Ağzıyla ya yavrısı olunca getiriyor. Yavrısına affedersin kursağındakini getiriyor. Ama e, Sürüyle yaşayan da öyle grup koloni halinde yaşayan şeye de düş niye düşünmüyor abi? Abi sen de avlansaydın sen de yapardın diyor. diyor. Öyle bir şey mi var? Bir gerilim var. mi var öyle? Var var. Yani o zaman herkes beraber şey yapalım. Abi ben de senin çocuklara baktım diye konuşuyorlar falan filan derken tatsızlık oluyor yani anladım ya aynı o zaman ya Al, hiçbir aynı şey değişmiyor insanlarla Doğa aynı. var ya aynı hep her yerde sistematik öyle güzel tıkır tıkır işliyor ki insan içinde aynı kurt içinde aynı babun içinde aynı yani kendi kendine avlanıp e, beslenen hayvanlara helal olsun diyoruz paylaşan hayvanlara ise paylaşım için helal teşekkürler diyor. hoş olsun diyoruz. Ee, onlar bir numaramızdır diyoruz. 500 yıl yaşamak mümkünmüş. Kaliforniya eyaletindeki bak yaşlılık araştırma merkezini biliyorsun. Oktay vallahi çığlık atmamak için kendimi ve e, şeyimi zor tutuyorum. Ee, iç, i̇ç sesimi. Bir sevindin değil mi 500 yıl yiyince? Tabii ince. canım benim fix bilenler bilir. 100 yıl. Yok 100 yıldı ya. Benim 96 yıl gibi naçizane 500 yılın yanında hakikaten lafı bile edinmeyecek bir şeyim var. Temenni. Sen ve... o hedefi ne zaman koydun Fahir ya? Ben o hedefi Hedef değil, Öngörü diyeyim. Öngörü. Ne zaman koydun? Valla bayağı oldu ya ben onu koyalı bayağı oldu. Yani birden mi geldi böyle 96 diye bir ya şey sana? Ya şimdi tabii kaza bela olmaması şartıyla diye ben böyle dedim. Yani tabii öyle o... hissediyorum. O hissiyat gelir ya bazen. Ya ben <gülüyor> ne yapayım 96 be falan diye böyle. Dinciler, bu arada şartıyla derken el hareketiyle parantez işareti yaptı. Yani. Hayır yani onu bir laf arasında. Şey diye demeyin yani Söyledim. böyle nereden biliyor şey falan. Öyle değil tabii ki bu bir şey hissiyat. Yani içine doğma gibi böyle. Mücbir galiba... sebepler dışında. Mücbir sebepler dışında 96 diye hissediyorum. Bilemiyorum tabii. Yani... İnşallah mahcup düşmem size. <gülüyor> İnşallah. Ee, uzun, yani... uzun ömürlü ol zaten. Hepimiz Hepiniz izleniyor. uzun ömürlü. İlla ki. Ee, Bütün en... dinleyicilerimiz de çok uzun ömürlü. Mutlu olsunlar. Uzun ömürlü, sağlıklı olsunlar. Şu biz hepimiz hepimiz öyle. Bütün iyi kalp insanlar öyle olsunlar. Ama hepimiz öleceğiz. Maalesef. öyle de bir şey var. <gülüyor> Ama şöyle de bir şey. Ben yani bunca senedir öyle bir şey gelmedi bana. Sana ne ara geldi o bir... Bir aramı gelen bir şey yoksa biri yönlendirdimseli. Vallahi zaten böyle bir hallenmeler oluyor yok da bilmiyorum yönlendirmedi diye ya. ya. Biraz şey tabii ki bir böyle bir e... Yani gelir mi bana da 1-2 seneye kadar? Vallahi yaşla herhalde 40'tan sonra 78. gelir. 68 <gülüyor> falan diye bir şey söylesim. Ama demek o zaman çok üzülürüm ya vallahi 78'siz. Zaten benden 3 yaş küçüksün. Fire ben bir sana şöyle 78, söyleyeyim. 68 bo ben dayanamam ya. O konu biraz garanti gibi bir şey. <gülüyor> Yani Fiks mi diyorsun? Tabii ben şey yapmayayım da şimdi... Moralleri bozma ya. Aman daha 78'de senin 40 yılın var. Hiç moralleri bozulmuyor zaten. Tabii 40, canım. 40-41 yılım var. Tabii canım ama 500 yıl yaşamak... Yani şu anda kadar yaşadığından daha da uzun. Öyle düşün. Öyle. Hep, hep dolu taraftan bak. Daha bardağın hep... yarısı bile dolmadı. Ne o kadar. kadar güzel konuşmalar bunlar ya. Vallahi bilmiyorum. Oh! Ya. Sevgili dinleyiciler siz de bardağın dolu tarafından bakın. He mi? 500 yılı kesinleştirmiş. Ee, ne bu? Onu ne şekil yapıyoruz onu bir şey söylersen. Şöyle, e, yaşlılık araştırmaları enstitüsünden... E, bol bol kabahatimizi insan, yiyeceğiz falan öyle insanları mi? insanları ne demiş? Genleriyle oynadıkları e, Kainor Haptitus, elegans cinsi kurtçukların yaşam süresini 5 kat arttırmayı başardıklarını açıklamışlar. Yani 5 faktörü diye bir şey. Faktör 5 diye bir şey. Faktör ya da beş. ne diyelim e, sabit çarpan 5. Sabit tabi. O da o da olabilir. Sabit 5 yaplı şey olursa mesela ben 96'yı zarf et 5'le Oktay 480 gibi hoş bir rakam elde ediyorum. Yalnız oradaki 4 sene bak nasıl 20 sene 20 buradan. Yani işte yetki 100'ü görebilsinlar. Yekün hayır. tutuyor burada tekrar gündeme geldi. Yekün ve küsürat. Benzer genetik müdahalelerle insan ömrünü de 500 yıla çıkarmanın e, ne, neden mümkün olmasın ki diyerek o kurtçukların yaşam şey şansürsüzlük yok O 500 yıl da <gülüyor> galiba olmasa daha iyi ya. Şimdi kendi gibi düşünme. herkes ev gibi düşünüyor da bazen insanların da yani diyorsun ki 400-500 yıl yaşaması da iyi ki yaşamıyoruz dediğin insanlar da var. İyi ki yaşıyoruz dediğin insanlar niye da, öyle, da var. Niye öyle diyorsun ya yavaş yavaş birden yaşayacağın gibi bir şey düşünme. Yani, yani bir, bir, Steven Seagal'in filmi gibi düşünüyorsun sen evet. ama yeni şey ayak uyduramayız falan lezzetli öyle bir, değil. Lezzetli mi olacak diyorsun? O Steven Seagal'in filminde bir tek onun başına gelen şey. Hmm. Bir de bir ara Uma başına gelmişti. Bilmem kaç sene komada kalıp kalkan kadın diye. Adamı da işte ötekidir. O, Vallahi o, bilmiyorum. On, onu düşünün Ben bir korktum yani çünkü 480 yaşında. Bir de kaza belayı yine engellemiyor. Bir sürü insan yani. E tabi o olur. Ne cenazeye katıldım be bilader? 400 yaşım ne cenaze yaptım ne cenaze yaptım. Direkt Abi, belediye tamam. başkanlığı verirler sana zaten. Vallahi olsun ya. olsun. yani o kadar cenazeye katılan adamın. Zaten... seçimlere girmene gerek yok. O kendisi çok kadircini astır ve herkesin cenazesine mutlaka katılır. Burada 400 yıl yaşıyorsun da. 400 yıl yaşıyorsun. Onun gizli tarifi de verilmiş ama ne? tabii ki burada vermeyeceğiz. Onda biraz herhalde paracıklar. Onu da tabii iki bağımsız mutasyon pozitif bir reaksiyon zinciri falan filan İki uzun. bağımsız mutasyon tabii, pozitif tabii, reaksiyon. Tabii, tabii, Oktay uzun, ne diyorsun? Uzun. Tabii tabii. Tabii tabii. tabii. tabii. Valla işte <gülüyor> sevgili dinleyiciler siz de bak üç kere tabii üst üste söyleyin. <gülüyor> Çözülmeyecek Nasıl? şey yok sevgili tabii, dinleyiciler. Tabii tabii tabii, tabii, tabii tabii tabii. Üç yalnız bakın ikide bırakma gibi bir şey tabii, olur. Tabii. İç güdü gelir. Çünkü insan olmanın içgüdüsüdür o. o. Onu engel olup üçleyeceksiniz. Tabii güzel abi. Güzel üçlü denir ona. Tabii. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Let the music play. Aynen Kenan'ın dediği gibi. Let the music play. Radyonuzdaydı. 103.1 Radyo'tu. Modern Sabahlar devam ediyor. 9.07.36.17 Aralık 2013. Artık bunlar haftayı kapatmaya hazırlandığımız dakikalar yoktu Fahir Erken söylediniz. Tamam değilse de, de bile yani öyle böyle bir, bir şekilde hafta kapatılacak bayağı erken yani. Baya baya. Bir öngörü oldu adeta bu seninkisi. Valla bütün programı öngörü haline getirdik. Yani bu da bizim size bir şeyimiz olsun. Küçük bir sürprizimiz olsun. Baba ee... Messiye kara suçlama diye haber var bugün. İspanyol hmm. El Mundo gazetesinden okuyorum aynen. Ee, biliyorsun El Mundo gazetesi. El Mundo, Sen de bir ara, karşı... ara üyeliğim vardı, değil mi seni El Mundo'ya? Abonmanlığım vardı. Sonra bir şeylere sinirlendi, bir iki köşe bir, yazısı, yazarına sinirlendi. Dedim bu Ve ben... yazdım, yazı da yazdım onlara oktay. Yazdı mı? El Mundo'ya dedim ki kimse dedim böyle demekle yani şimdi böyle konuyu hatırlamıyorum tam olarak da böyle. Yani o kadar çok şeyle uğraştık ki fayda bir diyeyle uğraştık. Hep, çok, hep ki, serzenişte bulundum falan. Evet. Bana böyle soru işareti falan gibi bir takım mesnetsiz. E, ne demek istiyorsun? Ne demek Mundo böyle şeyler gönderdiler. Ben de ben de dedim abonmanlığımı kesiyorum ve oracıkta hemen oracıkta kesi verdim abonmanlığımı. Vallahi iyi yaptın. Sürünüyor ee, şimdi El Mundo gazetesi. Şu anda işte artık bu, bu tip böyle spekülatif şeyler, haberler. Bizdeki muadili ne El Mundo'nun? Hani eğer böyle bir muadil varsa. Ee, spor vallahi... gazetesi mi El Mundo? Ben çünkü çok gazeteleri gazeteciliklere üyeeyim de. Yok, spor gazetesi değil. Mesela, değil. Mesela taraf mı? El Mundo. El Mundo mesela... Nereye oturtursan Taraf <gülüyor> demek gibi bir şey mi yani? Sen, ne? sen nereye oturtursan. Yani sonuç olarak... <gülüyor> canım beraber şey yapıyoruz. Ben şimdi niye ben zaten altında kalmıyorum Bilmiyorum kaldım? ya. Fahir tamam. E, abone, abone olan sensin yani. Deportivo gazetesi miydi? Ben bir tek onu hatırlıyorum. Tamam. El Mundo'da. Ne? Baba Dünya nesin? demekmiş bu arada Mundo. Mundo. Hmm. O zaman dünya gazetesi, Hı, dünya yani. gazetesi <gülüyor> oldu Dünya gazetesi oldu. Hiç gerek kalmadı istiyoruz. yani. Ee, ne demiş? Ee, demiş ki ne? Demiş ki demiş ee, ki ne? Demiş ki ne? Oldu mu? <gülüyor> Oldu. Ee, Messi, Messi'nin babası bunlar kara para, bunlar para çalıyor, vergi vermiyor falan diyorlar. Jorge Messi uyuşturucu çeteleri için kara para aklamakla oh. suçlanıyor. Ama yani Jorge Messi yani e, Lionel Messi'nin babasının babası. ben ilk defa gördüm. Hı. Eee yani Mafiyos adamı yalnız mu? görsem, hayır, adamı yalnız görsem bu Messi'nin ne acaba ya? Kardeşim, abisi mi? 40 demiş bunundan mı düşmüş? Başarılı Ama. bir şey kopyalama deneyim tabi. Babası mı oğluna benzemeye çalışıyor yoksa mu babasına benzemeye çalışıyor değişik. O bazen değişik oluyor işte benim de çok yakın bir arkadaşım var. Babasıyla benzeştikleri bir sürü nokta var. Babası en son şey diyordu. Saçların babasının saçları biraz uzunca ama orta tempo saçları var. Tamam. Ondan sonra. Çok iyi anlatıldı. Oğluna da orta tempo saç şeyi yaptı. Hem de böyle ne derler jestlerle. Hani uzatırsan şöyle bir sana küçük de bir jestimiz olur diye. Görsel şimdi yani dersin ki tamam yani aradaki birazcık ton farkı var ee, baba da griler ağırlıkta aynısı ve öyle insan mutlu olabiliyor yani baba oğul. baba baba da mutlu oğl da mutlu baba da mutlu oğl da mutlu win win dedikleri hadise bu zaten nokta bir kişi daha mutlu olma hakkı varsa onu da bekliyoruz aralarına ee, baba ile oğlu baba ile oğul arasına girilmez nokta girer bir bir kişi girer kim <gülüyor> evet doğru doğru Orada, o doğru bak ona hiç kimsenin gükü o doğru olsa diğer girenleri süt, Girenler, keser. süt, süt keser sütün e... böyle bıçak nasıl mesela geçen hafta kar bıçak gibi kesti falan diye soğuk böyle sübadelar vardı Aynen, hayır sütte maç bıçı. ertelendi ya ya tabii, Galatasaray, tabii. Maç, Galatasaray maçı o kar o dalar dalar gibi keser falan filan diye böyle bir dalar, açıklamalar soğuk yapıldı. Dalar, soğuk dalar o, onun gibi süt süt dalar sütte dalar yani tabii süt dalar veya süt alerjisi olursun en kötü ki süt alerjisi ya de fenadır. Sen benim kardeşimsin Fahir. Senin canını yerim ben ofta. <gülüyor> El Senin Mundo, Del Mundo, Lombaliko Del Mundo derken İspanyol gazetesinin haberini de vermiş Nerelere bakıyorsun Fahir? Vallahi nereye bakacağımı şaşırdım. Gözlerimi kaçırdı mı? Lombaliko Del Mundo şarkısını. Del Mundo var mı? Bizde Lombaliko Del Mundo vardı? da. Neydi Lombolico Lombolico Del Mundo? Lombaliko Del Mundo. Dünyanın nesiydi? Dünyanın göbek deliğiydü. Göbek deliği. Lombaliko Del Mundo. Çok güzeldi o. Aynı. Ama. Şimdi nereden bulacağım Aynı ben Aynı bunlar. Bu da dünya, seyher, mundo. Şimdi ne oldu peki Lionel Messi? Vallahi çeşitli iddialar. Tabii iddialar. iddialar. E alakası yok demiş. Alakası yok Baba. be yavrum. Alakası yok be çocuğum. <gülüyor> Öyle demiş babası. Ne diyorsunuz falan filan diye. Ha Kolombiya aksanına geçtim falan filan diye. Öyle bir çünkü Kolombiya şirketiyle ilgili bir ee, ortaklığı mı var bu adamın bir şeyi var mı? Bu paralar şeyden geliyor. Mesinin kazandıkları değil. Yani e, yavru mesinin değil. Baba mesin dolcuların babalarından şey yaptıkları ya. Çektiler de miyim de? Yani böyle Ekim bir var? sürekli bir şey. Çok var ya babasıyla. Örnek. İ, i̇smi geçen. şimdi Ülkemizden de var bir sürü yani bilmiyor musun? Ya i̇lla böyle olmasına gerek yok da hep futbolcular tanındığı kadar mesela anneleri, kardeşleri falan çok değil de babaları Tabii. daha çok tanınıyor. Babalar bilinir ama babaların çok Hep böyle kötü olaylarla tanınıyor bir de. Şöyle demiş, böyle demiş, şöyleymiş, böyleymiş falan diye böyle dedikodu dedikodu. O zaman dedikodu medikodu deyince aklıma çok güzel reklamlarla ilgili bir dedikodu var. Onları bir istersen bir... Aa, şeyimizden çıkartalım, gündemimizden çıkartalım. Ondan sonra biz artık Sonra işimizi... öğrenciler derse girdiyse eğer bir... E, seksli bir konular konuşacağız sevgili dinleyiciler. Seksli, kopyalım mopyalı. Kopyalı, mopyalı, seksli. Yani kopyalı, mopyalı, yani, kopyalı, seks de var mı oktay? Biraz istersen katarız yani çünkü seksli ve az biraz köpekle, köpekli haberler ya. daha çok tamam. izlendiği için onu katarız Fahir içine. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bakma Fahir, biz Yalı'dan konuşuyoruz, Villadan konuşuyoruz, i̇şte, Lombaliko mi? diyoruz, Del Mondo diyoruz. Sillet neler konuşuyor Oktay? Vallahi gözaltılar başladı. Aa, Ankara, evet, bir operasyon vardı. Operasyon. Bugün Türkiye'nin, bugün değil, bir süre e, Türkiye'nin gündemi belli. Konuşulur mu, konuşulmaz mı? O net değil daha. E, onu anlamış değilim hissedebilmiş değilim. Böyle Belki de hiç konuşulmaz televizyonlarda falan, falan başka belgeseli doyabiliriz yani öyle bir şey var. Yolsuzluk operasyonu evet, evet adı yol, altında. Yolsuzluk operasyonu. Ne kimler sanatçıların iş adamlarının da bulunduğu. Yani şimdi gözaltına alındı diyor bir grup daha doğrusu bir bilgi. Hı hı. E, ama sadece bilgi almak için çağırıyoruz falan diyen de var. Diyen de var. Evet. E, o yüzden biraz nettesin ama e, eş Kimler zamanlı bir şey. eş zamanlı? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Adıyaman, Eşkisine Afyon. İlişkisi Bakan, ne Bakanların çocuklarından var onlar. Hangi bakanların çocuklarından? Zafer Çağlay'ın mesela oğlu e, çağrılmış. E, ondan sonra <gülüyor> Erdoğan Bayraktar'ın oğlu çağrılmış. E, Ekonomi Bakanı, Çevre Bakanı. Ondan sonra e, İçişleri Bakanı, Ömer Güler'in çocuğunun yine gözaltında olduğu. Ama yani işte bunlar kesin olmayabilir. Hı hı. Bunlar kesin olmayabilir. Ali Ağaoğlu çağrılmış. Çağrılmış derken davet edildi gözaltına mağlup da o. Sen buyurun o, diye. Hı. Net değil. Savcılık ee, tarafından. Evet. Kim bakıyor? Ondan sonra. Hı. Yani nere, hangi bir savcı, nerenin savcısı? İstanbul. İstanbul Genel. Evet, Tokyo operasyonu olarak anılan operasyonun diğer illeri de kapsayacağı ve gözaltı sayısının artacağı belirtiliyorlar. Gelen bilgiler arasında. İyi zamanda Tokyo'ya girmemişiz fayır. Vallahi girseydik şimdi ben kara kara düşünürdüm ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Tokyo Fatih operası. Belediyesi ve e, Üç Bakan'ın oğlu. Üç Bakan'ın ismi geçiyor ama işte dediğim gibi. Olaylar olaylar. Bunlar Göreceğiz. Daha, bu daha... Çok enteresan bir dönemden geçiyor. Enteresan var. Fantastik o... diyelim ya. Fantastik doğru. Valla enteresan, fantastik. Böyle hani olağanüstülük var bir taraftan. Aslında çok da olağanüstülük değil. Bir taraftan garip, bir taraftan bir o kadar da garip gelmiyor. Normal diyemiyorum ama. Ee, böyle bir Öyle bir şey Hayır, de sen de haklısın. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Valla ciddi söylüyorum. Ülkenin ya... durumu fantastik. Valla. Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz? Fantastik. Fantastik bir ülkede yaşıyoruz. Hakikaten böyle, hani şey gibi. Nasıl diyeyim? Halk Bankası Genel Müdürü de alınmış. Ya da kendi gitmiş. Valla Game of Thrones seyrederken böyle oluyorum bir. Ondan sonra o da sezon sonunda şey duygularım. Yani neredeyse 3 aşağı 5 yukarı. Hani yarın olsa da yarınki bakalım mevzular ne diyesin geliyor. Yani çünkü bir de o kadar seriyelik de o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki insan adapte olmakta zorlanıyor doğrusu. Ne diyelim sonuçta yargıya intikal etmiş. Oktay üstünde konuştuğumuz. Tokyo'ya girenler şimdi Tokyo'ya girenler <gülüyor> düşünsün. <gülüyor> düşünsün diyoruz. Valla bize yıllarca Tokyo'ya niye girmiyorsunuz? Girmiyorsunuz dediler. Paranız mı yok? Yok dedik ya Tokyo'ya girmiyoruz dedik. Yani daha doğrusu öyle ev almayı düşünmüyoruz dedik. Falan dedik filan dedik derken ee, bakın bugün Tokyo operasyonu kapımıza kadar geldi. Sadece yolsuzluk operasyonu olarak mı adlandırılıyor Oktay Bey? Tokyo dosyası açıldı. TOKİ operasyonu. açıldı. Yolsuzluk operasyonu Ay, Hayırlara vesile olsun. Ne diyelim bundan sonrası için? Ee, o zaman bugünü kapatalım mı ya nasıl ne yapalım bunun be, Cinsel falan diyecektik. Evet, benim de kaçtı evet, falan. Çünkü benim de Toki'de olan arkadaşlarım var. Evet, benim de cinsel misal hiç öyle bir şeyim yok. Ondan sonra eminim ki başkalarının da yoktur ya da vardır. Kimseyi de zaptal, zaptur aptaltını almayalım. Ne düstufay? Yani hayır, bazıları bekliyordur. Ülke bekliyordu. fantastik dedik açıklamalarının nereye gittiğini ne <gülüyor> anlamıyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> fantastik, <gülüyor> fantastik ülkede fantastik bir radyocu. <gülüyor> Küçük bir kitap yazmanı istiyorum Fahir. İki Bu arada bir şey diyeceğim ya. Evet. E, tutuyorsun iki kişilikti. Evet. Bugün sanki hiç yani öyle bir tek kişilik gibi konuştuk şey yaptık da. E, yani. Sizin bir, bir koca kafalı bir arkadaşınız vardı o. Aa, bugün şey aldı o rapor aldı ya bugün raporlu o. Raporlu mu? Raporlu raporlu. Beden dersine gelmiyor mu? Beden yok. Bugün beden dersinden ben dedim. E şortu ve şeyi burada? Burada. O geçen haftadan kaldı. Tişörtü? Terli terli hafta. bir haftadır bu stüdyoda mı tutuyor ya? Ama ne ya? terleyecek o? Zaten normalde ter kokuyor şimdi. <gülüyor> yani. Rapor almasından hmm. daha kötü bir şey. var. Yok yani. yok her zaman ter kokmuyor canım. Bazen. Böyle Bazen. Iki, şey. hafta, hey canlarını... i̇ki haftada bir kokmuyor mesela. Evet. <gülüyor> Kandığı zamanlar bir şey kokmaz yok. yani öyle bir şey yok. Kesin yani ben ona şeyim. Kesif hatta. Ee, kesif ve <gülüyor> kefilim. <gülüyor> Ay çok teşekkür ederiz be, Yarın bekliyoruz yarın 2 tamam, kişi Yarın 2-3 artık lezzetli bir şekilde burada olalım Bugün gene olalım dedik olamadık Olamadı haklısınız Küfür etseniz bile haklısınız sevgili dinleyiciler Ama etmeyin size yakışmaz Yani ağzınızı kirlettiğinizde değmeyiz O yüzden <gülüyor> Bu arada <gülüyor> evet. Homeland ile ilgili de bir haber var hadi onu da verelim Ve ver Oktay niye vermediğimiz kabahat ya Homeland ne oldu Dizenin baş karakteri Ajan, Karak. Ajan Mattison Evet. Metis'in Kerim Metis'inden bahsedilir. Evet. CEO CEO CEO CEO. Aa binemez. Kimliği de garantiledim ha, şu CEO laflarla. Eee istasyon istasyon şefi göreviyle İstanbul'a yollanıyormuş dizide. Oo çok hoş. İstanbul'unda göreceğiz haber. mi? Bu da bize bir neşve oldu. Türkiye'ye geliyormuş. Türkiye'ye geliyor. Bir bölümde Türkiye'de çekiliyor. Vallahi herhalde öyle mi olacak? Nasıl olacak? Öyle, öyle olsun ya. Ben solu beklerdim ama Kerimetçisin geliyor. Ee, hoş gelsin. Serbest dolaşım. Ee, bizde sonsuz geri e, kapımız, geri dö geri döndürme de yok. Kapımız herkese açık. O o yasaya Her da şey vallahi çok işte diyorsun ki ben nereden geldin sen? Ben Türkiye'den geldimse haydi bakalım Türkiye. Efendim bu bizden gelmem ki ya. İmzaladınız onu geri döndü. Geri kabul anlaşması diyorsun. Geri kabul değil mi? anlaşması. Dönderemen. Olsun ama Fahir. Üç buçuk sene sonra reddetme şansımız var o anlaşması. Evet. En büyük tesellimiz o. Evet, evet, Üç buçuk sonra, sene Üç sonra, buçuk. sonra biz bunu kabul etmiyoruz ki falan filan diyebiliriz. Bu olmadı. Baktık olmadı. Kan uyuşmadı. mükemmel bir gün olacak.